Ama Bovary'nin zihni herhangi bir şeye ciddi olarak kendini verecek kadar berrak değildi. Sonra bu kitapları okubaya pek aceleyle girişti. Din buyruklarını okuyunca kızdı. Tartışma yazılarında ise kendisinin tanımadığı kişilere var gücüyle yüklenen küstahça bir eda vardı. İçine bunlar da karıştırılmış bir takım öyküler ona dış dünya üzerinde öylesine bilgisiz insanlar tarafından yazılmış gibi göründü ki, kanıtlanmasını beklediği gerçeklerden kendisi de farkında olmaksızın uzaklaşmış oldu. Öyleyken de yılmadı. Bunları okumakta inat etti. Öyle ki kitabı elinden bıraktığı zaman, ulu bir ruhun edinebileceği dinsel hüzünlerin, ...en incesine tutulduğunu sanıyordu. Rudolf'un anısına gelince... ...gönlünün ta altına indirmişti bunu. Bu anı da... ...tıpkı bir yeraltı mahzeninde yatan... ...bir kral mumyası gibi... ...görkemli ve kımıltısız... ...orada yatıyordu. Bu bozulmaması için ilaçlanmış... ...ölüye benzeyen büyük aşktan... ...hoş kokular yayılıyor... Her şeyi kaplayan bu kokular, genç kadının içinde yaşama isteği, o temiz, lekesiz havayı sevgi ve sevecenlik havasına bürüyordu. Gotik tarzı dua iskemlesinde diz çöktüğü zaman, Tanrı'ya eskiden kocasına aldatırken kendinden geçerek sevgilisine söylediği aynı hoş sözleri tatlılıkla söylüyordu. Dinsel inanca kavuşmak için yapıyordu bunu ama göklerden hiçbir manevi zevk inmiyordu. Bunun üzerine elleri, ayakları uyuşmuş bir halde kalkıyor, içinde de dehşetli aldanmış olduğuna dair belli belirsiz bir duygu oluşuyordu. Benim bu inancı arayışım bile başlı başına bir erdemdir diye düşünüyordu. Soful'un verdiği övünç içinde de kendisini eski dönemlerin o büyük hanımefendilerine benzetiyordu. Zamanında 14. Louis'ye gözdelik ettikten sonra manastıra kapanan Madame de la tablosu önünde düşlere dalmış, bu eski zaman hanımefendilerinin ünlerini düşünmüştü. Bunlar uzun giysilerinin süslü püslü eteklerini peşlerinde sürükleyerek yine aynı görkemli edayla bir köşeye çekiliyorlar. Yaşamın incittiği bir gönülden kopan ne kadar gözyaşı varsa, Hazreti İsa'nın ayaklarının dibine dökülüyorlardı. Bütün bu olanlardan sonra aşırı iyilikler yapmaya başladı. Yoksullar için giysiler dikiyor, loğusalara yakacak odun gönderiyordu. Şarl bir gün eve dönünce mutfakta masanın başına oturmuş çorba içmekle meşgul üç serseri gördü. Emma'nın hastalığı sırasında kocası küçük kızlarını yine süt ninesinin yanına yollamıştı. Genç kadın kızı eve getirtti. Okuma öğretmek istedi ona. Bert ne kadar ağlarsa ağlasın, emma öfkeleniyordu artık. Derin bir uysallık, sonsuz bir hoşgörü içindeydi. Hangi konuda olursa olsun söz söylerken, yüce, yüksek deyimler kullanıyordu. Çocuğuna karnının ağrısı geçti mi, meleğim, diye soruyordu örneğin. E, yaşlı bayan bovar Gelininin bu halinde ayıplanacak hiçbir yan bulamıyordu. Ama içinden yoksullara giysi dikeceğine, kendi mutfak bezlerinin yırtıklarını, söküklerini dikse daha iyi etmez mi acaba diye düşünüyordu. Şu da var ki kendi evindeki kavgalardan kafası şiştiği için bu sessiz evde oturmak zavallı kadıncağızın hoşuna gidiyordu üstelik her yılın kutsal cuma gününde perhiz yapacağına, kendisine domuz sucuğu ısmarlayan Bovary babanın dokunaklı alaylarından kurtulmak için Paskalya'dan sonrasını bile gelinin evinde geçiriyordu. Yargılarındaki doğruluk, tavırlarındaki ciddilikle kaynanası Emma'nın yüreğine güç veriyordu ama genç kadının yanında hemen her gün ...başka bazı insanlar vardı. Bayan Lengua, Bayan Karon, Bayan Dubre, Bayan Tuvaşe, ayrıca saat 2 ile beş arasında ...o çok iyi yürekli ...Bayan Hume de geliyordu. Bu kadın, komşusu hakkında ...herkesin anlattığı ...dedikoduların hiçbirine ...inanmıyordu. Humelerin çocukları da ...yanlarında Justin Emma'yı görmeye geliyorlardı. Jüstün çocuklarla odaya çıkıyor, kapının yanında dikilerek hiç kımıldamadan, hiçbir şey söylemeden öylece duruyordu. Üstelik çoğu zaman Emma, onun orada oluşuna dikkat bile etmeksizin makyajını yapmaya başlıyordu. Önce tokasını çıkararak başını sert bir hareketle sallıyordu, Jüstün çözülen siyah lille saçların genç kadının ta dizlerine kadar indiğini görünce birdenbire hiç bilmediği olağanüstü yepyeni bir dünyaya girmiş gibi oldu. Zavallı çocuk bu görkemlilik karşısında korktu bile. Emma, onun bu sessiz coşkularının utangaçlıklarının kuşkusuz farkında değildi. Yaşamından silinmiş olan sevginin hemen oracıkta, Yanı başında, kaba bezden bir gömleğin altında, Bu delikanlının güzelliğinden saçılan, Büyülü havaya susamış yüreğinde çarptığının farkında bile değildi. Hem zaten şimdi hiçbir şeye aldırdığı yoktu. Örneğin sevgi dolu sözler söylerken, insanın yüzüne öylesine kibirli bir edayla bakıyor, o kadar birbirini tutmaz tavırlar takınıyordu ki, insan ondaki bencillikle acıma duygusunu, ahlaksızlıkla erdemi birbirinden ayırt edemiyordu. Bir akşam şöyle bir şey oldu. Hizmetçi sokağa çıkmak için izin istiyor, bir bahane uydurmak için bazı şeyler geveliyordu. Emma birdenbire hizmetçiye çıkıştı. Sonra damdan düşercesine, ''Seviyor musun onu yoksa?'' diye sordu. Felisite kıpkırmızı olmuştu. Genç kadın onun yanıt vermesini bile beklemeden kederli bir tavırla ekledi. Öyleyse kaç git hadi, keyfine bak. Bahar'ın başlangıcında kocasının sözlerine aldırış etmeksizin bahçeyi baştan başa değiştirtti. Adamcağız karısının sonunda bir şeyle ilgilendiğini görerek sevinmekten geri kalmadı. Emma iyileştikçe daha farklı istekler öne sürmeye başladı. İlk olarak çocuğunun süt ninesi, roleyi başından sağmanın yolunu buldu. Süt emzirdiği iki çocukla bir yamyamdan daha obur olan emekli kocasını da yanına alıp, ikide bir, Evin mutfağına geliyordu çünkü. Sonra Emma humelerden yakasını sıyırdı. Diğer konukları da birbirinin ardı sıra sepetledi. Kiliseye bile eskisi kadar gitmez oldu. Papazların peşinden ayrılmaz olmuştum neredeyse dedi. Bernison din bilgisi dersinden çıktıktan sonra eskiden olduğu gibi her gün eve geliyordu ama dışarıda oturup Korulukta e, papaz çardağa koruluk diyordu çünkü. Hava almayı daha uygun buluyordu. O sıralarda şarl da eve dönüyordu. İkisi de susadığı için hizmetçi tatlı elma şarabı getiriyor. Birlikte hanımefendinin tamamen iyileşmiş olması şerefine kadeh tokuşturuyorlardı. Bine de o sıralarda oradaydı. Yani biraz daha aşağıda setin duvarı önünde istakoz alıyordu. Şarl Bovary buyurun siz de bir kadeh için diye onu çağırıyordu. Küçük şarap testilerini açmakta bine kadar usta olan yoktu. Bine yaşamından hoşnut bir edayla ta uzaklara kadar her yana bakıyor, sonra Şişeyi şöylece masanın üstüne sımsıkı dikine oturtursunuz diyordu. Sicimleri kestikten sonra mantarı yavaş yavaş itmeye başlarsınız. Lokantalarda maden suyu şişelerini de böyle açarlar. Onun bu gösterisi sırasında elma şarabı çoğu zaman yüzlerine, gözlerine sıçrıyor. O zaman da papaz bıyık altından gülerek hep aynı şakayı yapmaktan geri durmuyordu. İyiliği nasıl da göze çarpıyor. Papaz babacan adamdı doğrusu. Üstelik bir gün eczacı Şala hanımı oyalamak için alıp Rouhan'a götürün bari de ünlü tenor Logardi'yi dinlesin dediği zaman hiç alınmadı. Hume onun ses çıkarmayışına şaşınca papaz ''Vallahi ben bunu ahlak için edebiyattan daha az tehlikeli bulurum.'' dedi. Bunun üzerine eczacı edebiyatı savunmaya başladı. İdiasına göre tiyatro bazı ön yargıları ayıplıyor, eğlendirerek erdemi öğretiyordu. ''Hume latince castiga ridendo more ve güldürerek halkı düzeltiyor Bay Bernison.'' dedi. Volter'in tragedyalarından çoğuna bakın, bunların içine çok ustalıkla kimi felsefi düşünceler serpiştirilmiştir. Böylece de halk için gerçek bir ahlak ve terbiye dersi oluyor bunlar. Bir ne, vaktiyle Paris Çocuğu adlı bir oyun görmüştüm dedi. Oyunda gerçekten kafadan sakat yaşlı bir general tipi vardı. Bir işçi kızı baştan çıkaran iyi aileden bir oğlanın ağzının payını veriyor. Sonunda da Hume devam etti. Kötü eczacılık olduğu gibi kötü edebiyat da vardır kuşkusuz. Ama güzel sanatların en önemlisini toptan kötülemek yerinde olmayan düşüncesizce bir davranış gibi geliyor bana. Eski kafalı adamların örümcekli fikridir bu. Ancak Galileo gibi bilginlerin hapse tıkıldıkları o korkunç dönemlere yaraşır.